Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Et-Tevbe suresi 1 ila 54. ayetler. Bir diğer ismi Berâet'dir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surinin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure, Besmele ile başlamamıştır. Çünkü Besmele'deki Rahman ve Rahim sıfatı, Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nüzulü sırasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem besmele yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahsur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmele çekilir. Hicretin 9. yılı haç emiri olarak Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için Hazreti Ali radiyallahu anh'ı gönderdi. Sure bir ultimatum mahiyetinde olup kısaca müşriklerin Allah'la alakasının kesildiğini bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacaklarını, 4 ay içinde İslam'a girmedikleri takdirde ya öldürüleceklerini veya ülkeyi terk edeceklerini bildiriyordu. Hazreti Ali radiyallahu anh, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hutbesinden sonra bayramın birinci günü ayağa kalkarak surenin başından 30 ve 40. ayetleri okuyup tebliğ etti. Bu Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ultimatomdur, Son bir ihtardır. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah mutlaka kafirleri rezil ve perişan edecektir. Ve bu hacc-ı ekber, büyük haç gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki, Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır. Onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz, o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz, şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti tevbe edersiniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın, iptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühnet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri, ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulunduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, bir kısmını esir edin. Bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirler yani bunları kabul ederlerse, Onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Burada geçen haram aylar, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayından oluşan dört ay olup, hürmet edilen bu aylarda savaş yapılması haramdır. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse, onu himaye et. Ta ki bu sayede Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra eğer Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça, siz de onlara dürüst davranın. Allah, müttakileri, emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Eğer onlar size galip gelirlerse, sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler. Halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar, Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı, onun yolundan koydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ...ve anlayacak bir topluma... ...ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer... ...aplaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar... ...ve dininize dil uzatırlarsa... ...artık o küfür güruhun... ...önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları... ...bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan... Peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce kendileri başlayan bir toplumda hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve perişan etsin. Onlara karşı size zafer versin, müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah, dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Yoksa siz... İçinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptığınız şeylerden tömüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin, kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerine imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir. Ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dost doğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. Onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve mescid-i haramın imarını Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulü'nün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden gayret gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar, Orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, ''Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler size Allah'tan, Resulünden ve O'nun yolundaki cihattan daha sevimliyse artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez.'' Andolsun ki Allah size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama O size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş kaçmaya başlamıştınız.'' Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerleri indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kafirlerin cezası budur. Müşrikler, Huneyn'de yenildikten sonra Hevazin kabilesinden bir heyet gelip İslam'a girdiklerini bildirdiler. Bunların arkasından da Sakif kabilesinden bir heyetin gelip İslam'a girmek istediklerini bildirmeleri üzerine bir çadıra misafir edildiler. Ve bir takım şartlar ileri sürdüler. Şartlarından ikisi namaz kılmamak ve zekat vermemekti. Biri de putları olan latın halk arasında panik olmaması için üç sene daha yıkılmamasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şartlı ve putlu imanın kabul olunmayacağını bildirdi. Sonra ilk iki şartı kabul ettiler ve meydan putu latın da yıkılması talebiyle ilgili süreyi iki yıla, sonra bir yıla, sonra üç, iki ve bir aya indirdiler. Bu da sonuç vermeyince kesin bir imanla teslim oldular. Fakat Latın bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yıkılmasını istediler. İşte böylece önce kalplerindeki putları sonra meydandaki putlarını yıkarak kesin imanla İslam'a girdiler. Bu gösteriyor ki, makbul Müslüman olmak için insanın gerek kendisinin, gerek toplumun ölçülerine heva ve heveslere uygunluk değil, ancak Allah ve Resulü'nün bildirdiği şekilde iman ve teslimiyet gerekir. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık bu yıllarından sonra mescid-i harama yaklaşmasınlar. 9. Hicret Yılından Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini kendine din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek elleriyle cize verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Kafir oldular. Bu, onların azarıyla cahilce gebeledikleri sözleridir. Böylelikle onlar, daha evvel küfre sapanların sözlerini taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i, Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağzarıyla söndürmek isterler. Allahsa kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister, tamamlayacaktır da. Yani gerek konuşma, gerek plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle. O Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasa da, kemale ermiş son dinin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için, Resulünü hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. İslam, değişikliğe uğramamış ilahi ve evrensel tek dindir. Önceki dinleri yürürlükten kaldırmıştır. Ey iman edenler! Muhakkak ki Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya işte onları acıklı bir azapla müjdele Hükmü para karşılığı satmak Tevrat ve İncil hükümlerini Şeriatı çıkarları karşılığında değiştirmek Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber olduğunu bildiren kısımlarda Tahrifat yapmak suretiyle O gün bu paralar Cehennem ateşinde kızdırılacak da Onların alınları Yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak İşte bu Kendiniz için biriktirip yığdıklarınız Hadi biriktirip istiflediğiniz Şeylerin acısını tadın Denilecek İslam yalnız vicdanları Uyandırmakla kalmaz Aynı zamanda zekat yoluyla Serveti zenginden alıp fakire vermeyi sağlar İslam Faiz ve saklı servetle savaşır İhtikarı Stokçuluğu, israfı Gösteriş için yapılan harcamaları yasaklayarak maddi zenginlikleri herkesin faydasına sunar. Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan dörde olan zilkade, zilhicce, muharrem, recep, haram olan hürmet gereken aylardır. İşte dost doğru din hesap budur. O halde onlarda yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Yüce Allah'ın belirli aylarda yapılan ibadetleri ay takvimine göre yasa koymasında bir hikmet vardır. Yıl içindeki oruç ve haç gibi ibadetlerin değişik zamanlara gelmesiyle hem güneş takvimine göre senenin bütün günleri bu ibadetlerle şereflenmiş hem de zor ve kolay günlerde yapılan ibadetlerle bir imtihan kazanılmış ve de bir dengeleme meydana gelmiş olacaktır. Allah'ı tanıyıp da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve Kur'an'ı tanımayan müşrikler Haccı ve savaşı belirli aylarda yapmak için haram ayları güneş takvimine göre sabitleyerek ilahi kanunun asli gayesini ortadan kaldırmışlar, kafirliklerini arttırmışlardır. Ancak 34. sene zilhicce'nin 9 ve 10'unun aynı eski yerine geldiğini tespit eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sene veda hacını yapmış ve bunu ilan etmişti. Kameri yani ay takvimi Hicri takvim başlangıç olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini esas almış, güneş takvimi de Hazreti İsa'nın doğumunu esas almıştır. Kameri aylar: Muharrem, Safer, Rebi ü Levvel, Rebi ü Lahir, Cemaziye Lahir, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhiccedir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak, olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki, onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar bir sene onu, o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki, bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü süslü, cazip göründü. Allah, o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız? Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı, ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep birden emredilen savaşa çıkmazsanız, Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Hicretin 9. yılıydı. Bizans İmparatorluğu, Müslümanları imha etmek için Yaklaşık 40 bin kişilik bir ordu toplayıp Şam tarafından yola çıkmıştı Bunu haber alan Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de Derhal onlara karşı savaşacaklarını Açıktan ilan etti ve ordu Toplamaya başladı fakat Münafıklar gitmemek için Yol uzun mevsim sıcak Mahsullerimiz ortada Diye Müslümanları caydırmaya çalışıyorlar Hatta onlarla Savaşmak bir çılgınlık diyorlardı Çünkü münafıklar İmanlarına göre değil menfaatleri doğrultusunda hareket ederler. Hatta bazı yeni Müslümanlar da bunlara kanarak gitmek istemiyorlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın gayret ve yardımıyla yaklaşık 30 bin kişilik bir ordu toplayıp yola çıktı. Ve Tebük'e kadar gitti. 10 gün orada kaldılar. Fakat karşı taraf gelmeyince iki ordu karşı karşıya gelmedi. Fakat eyle... Ezru gibi bazı Bizans kasabaları kendiliklerinden İslam devletinin hakimiyetine girdiler. Böylece hükmende olsa bir galibiyet elde edildi. Bu iki ayet Müslüman ve münafıkların davranışları hakkında inmiştir. Bu türlü davranışlar her devirde görülmüştür. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları hicretine sebep oldukları zaman, Ebu Bekir'le ikisi Sevda'nda mağaradayken arkadaşına üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayet-i kerimedeki genel çağrıdan 91. ayetle ciddi hasta, güçsüz ve fakirler muaf tutulmuştur. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak... Kolay, zor, silahlı, silahsız, binekli, yaya, genç, yaşlı, hangi halde olursanız olun, hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır. Gerek 9. surenin 91. ayetinde, gerekse 48. surenin 17. ayetinde, savaşa katılmamaya izin verilenler beyan edilmiştir. Eğer o cihad... ''Yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, ''Eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık.'' diye, kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah, Onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah seni affetti ifadesi dua cümlesi olarak Allah seni affetsin diye tercüme edilmiştir. Allah'ın kendi kendine bu lafzı kullanması olmayacağından, yukarıdaki ifade uygun bulunmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inananlar, mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda, senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah, müttakileri, emrine uyan itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşı çıkmak isteselerdi elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve onlara oturun oturan kadınlarla beraber denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah, o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar, daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emrine yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de ''Bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye, günaha düşürme'' der. Haberin olsun ki onlar ...zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem, kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse, onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse, ...biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez derler... ...ve onlar sevine sevine dönerler. De ki... Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki siz bizim için iki iyiliğin birinden şehitlik veya gazilikten başkasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim özlediğimiz şeydir. Oysa biz, Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin, biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin, sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık. Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. Et-Tevbe suresi 1 ila 54. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Öz.